Açık Gazete. Açık Radyo 94.9 açıkradio.com.tr ve Açık Gazete programı devam ediyor. Saat 9.30 8 geçiyor. 9.38 ve biraz önce de tanıtmaya çalıştığımız gibi Yurttaşlık Derneği Nefes Projesi ile ilgileniyoruz. Daha doğrusu çok yakından ilgimizi çekiyordu. Biraz bilgi en çok üzerinde durmaya çalıştığımız konu göçmen konusu. Onların özellikle de göç esnasında kötü muameleye maruz kalmış. Göçmenlerin ve mültecilerin durumu nasıl destek verilebilecek sundan hizmetler üzerinde çok değerli çalışmalar yapılıyor. Biraz onlara bakalım dedik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş geldiniz. Öznur, Acizbe, İclal İncioğlu ve Nilay Etiler hepiniz ayrıca klinik psikolog ve benzeri şeylerdesiniz söylemem. Evet, ee, ben klinik psikologum. Ben sosyal psikologum. Sosyal psikolog doktoruyum. Hı hı. Buyurun anlatırsanız hı hı. çok mutlu oluruz. Hı hı. Peki. Belki şöyle bir başlangıç yapabiliriz. Nasıl bu noktaya geldik? Neden böyle bir proje burada yapmak istedik? Evet. Biliyorsunuz Yurttaşlık Derneği zaten insan hakları alanında çalışan, yurttaşların haklarına erişebilmesi konusunda çalışan bir dernek. Ve epeydir de göçmenlere yönelik de aktiviteleri var ilk ee, daha çok hani legal hukuki destekle başladı Ardından yine sınır tanımayan doktorlarla ortak olarak bir psikolojik hmm. destek projesi vardı 2011-2013 yılları arasında İstanbul'da ee, Ardından e, Kilis'te Suriye sınırında bir proje başladı Yine psikolojik destek e, göçmenlere yönelik e, Bir yandan medikal destek de sağlanıyordu o dönem Evet bütün bunlarla birlikte, e, hani göçmenlerle yapılan çalışmalarla birlikte ee, bir takım deneyimler kazanılmış oldu tabii hani her iki organizasyonun birlikte ama aynı zamanda sadece göçmenler değil kötü muameleye ilişkin de bir takım çalışmaları var ee, Yurttaşlık Derneği'nin de ee, ve e, hani yine bu proje sınır tanımayan doktorlar tarafından finansal ve teknik anlamda destekleniyor dolayısıyla oradan gelen bir bilgi birikimi de var o nasıl şöyle ki sınır tanımayan doktorların farklı farklı ülkelerde e, projeleri devam etmekte e, Orta Doğu'da işte Yemen, Irak, e, Suriye, Afrika ülkelerinde... ...yani özellikle çatışmaların da yoğunlukla yaşandığı bölgelerde e, çalışmaları var. E, sağlık hizmetleri veriliyor. Ve oralarda özellikle çatışmaların olduğu bölgelerdeki sağlık kurumlarına başvurularda... ...kötü muameleye sıklıkla e, ka karşılaşıldığı görüldü. Yani gelen insanların şikayetlerinin kötü muameleye bağlı olduğu görüldü. Sadece oralarda değil ama oralardan göç eden işte Avrupa'ya ya da farklı ülkelere gitmeye çalışan insanların yani göç yolları üzerinde de bir takım projeleri var organizasyonun işte Atina'da, Roma'da Kahire'deki özellikle bu üç projede yine benzeri şikayetler tespit edildi. Ve dolayısıyla oradaki projelerde özellikle kötü muameleye maruz kalmış göçmenlere hizmet verecek bir yaklaşımla çalışan merkezler açıldı. Bu neden böylesi bir merkez ihtiyacı doğdu? Ee, çünkü... Şimdi ihtiyaçlar çok çeşitlenebiliyor elbette ki Hem göçmen olmaktan kaynaklanan Hem kötü muameleden kaynaklanan Medikal sıkıntılar olabiliyor Ama psikolojik, sosyal sıkıntılar da olabiliyor Ve hepsi çok birbiriyle iç içe geçmiş olabiliyor Dolayısıyla bir Biraz daha multidisipliner bir yaklaşımı da Beraberinde getiriyor aslında Bakımdan söz ettiğimiz zaman Hizmetten bahsettiğimiz zaman Ama sadece bu değil Kişinin herhangi bir kuruma gelip Ben kötü muameleye maruz kaldım demeyi çok kolay bir şey değil. Ve bunu e, hani bir ortopediste gidip söylemek, bir nöroloğa gidip söylemek, bir psikoloğa gidip söylemek, farklı farklı yerlerde tekrar etmek de epey güç. E, ve Üstelik de kişinin yeniden travmatize olmasına Çok neden olabilecek bir şey Dolayısıyla da e, Pratikte görülüyor ki hem literatürden hem pratikten Biliyoruz ki biraz daha bütünlüklü bir yaklaşım Hani birçok e, uzmanlığı Bir arada bulunduran bir yaklaşım Aslında biraz daha koruyucu olabiliyor Hem e, farklı farklı ihtiyaçlarına ee, cevap verebilmek adına ama hem de e, yeniden travmatize olmayı önleyebilmek adına. Dolayısıyla... Peki, <gülüyor> pardon. Ee, yani, buyurun. buyurun siz. Yani sadece şöyle bağlayayım. Ee, hani oradaki bilgilerden yola çıkarak hani biliyoruz ki Türkiye'de de çok fazla hani göçmen var e, ve üstelik de çatışma bölgelerinden gelen göçmenler var. Hali hazırda bu bilgiye sahipken hani Türkiye'de ya da İstanbul'da böyle bir hizmet sunuluyor mu? Bunu biraz anlamaya çalıştık. Ee, İnsan Hakları Vakfı'nın hani senelerdir devam eden elbette ki hani işkence mağdurlarıyla çalışmaları var. Ama mesela göçmenler olduğu zaman iş birazcık daha karmaşıklaşıyor ve kapasiteyi de zorlayan bir hale geliyor. Dolayısıyla yaptığımız ihtiyaç tespiti çalışmalarında aslında böylesi bir şeye ihtiyaç olduğu sonucuna vardık ve benzeri hani başka başka yerlerde var olan sistemi, Atina'da, Roma'da, Kaire'de dediğim gibi var olan sistemi burada da hani uygulamak istedik. Biraz benzeri en azından hani oradan esinlenerek ama tabii ki buraya çok uygunsuz uyarlayarak buradaki durumu uyarlayarak. Bir şey Özner Hanım belki şey derken yani psikolojik ya da <gülüyor> klinik destek derken neleri kastediyor? Neler yapılabiliyor? Özellikle <gülüyor> onun üzerinde somut birazcık Tabii. bilgi A alabilir miyiz? Aslında bu anlamda ben e, sözü İcrala vereyim çünkü İcral bizim e, psikolojik destek e, biriminden sorumlu arkadaşımız ve hani birlikte çalışıyorlar ekiple. <gülüyor> İcral İncioğlu sizi dinleyelim o zaman. Teşekkürler. Biz evet nefeste psikolojik destek, psikososyal destek e, evet. bağlamında psikolog arkadaşlar, sosyal çalışmacı arkadaşlar ve topluluk çalışanları ile birlikte e, programın o tarafını e, yürütüyoruz. E, neler yapılıyor noktasında? E, belki önce aslında danışanlar bize ne ile geliyor? Biraz ondan evet. bahsetmekte fayda Lütfen. var. Ee, Öznur'da bahsetti, e, kötü muameleye maruz kalan göçmenlere yönelik çalışıyoruz. Bu kötü muamelenin aslında tanımında en temelde sanırım hani ruh ve beden üzerinde bir güç ve hakimiyet e, kurulmak istenmiş e, olması gerçeği var. E, en ekstrem halinde mesela işkencede işte yalnızca beden olmaya indirgenmiş acı içinde ihtiyaç nesnesi halinde bırakılmış bireyler. ...bu anlamda kendine ötekine, dünyaya e, yabancılaşma hali... ...bütün bu toplumsal sözleşmenin dışına itildiğini hissetme hali... E, ...bunlar literatürden de bildiğimiz, klinikten de e, deneyimlediğimiz e, durumlar... ...dolayısıyla bize gelen danışanlar, başvurcular diyebiliriz, danışanlar diyebiliriz alanımıza bağlı olarak... E, ...çok ciddi bir travmayla geliyorlar, çok ciddi kopuşlar, düşüşler, kayıplar yaşanmış ve buna eşlik eden yoğun duygular var... ...ne gibi işte korkular var, kaygılar var... ...suçluluk hissi, yer yer bu ...toplumsal bir boyutu da olabilir... Ee, ...aile dinamiklerinde ciddi... E, ...değişiklikler, e, problemler... E, ...genel olarak... Aynı zamanda mülteciler özelinde baktığımızda tabii adaptasyon problemleri, gelinen ülkede yaşanan sıkıntılar, ülkenin ne kadar karşılayıcı olduğu bu anlamda, entegrasyon politikaları, sosyal anlamda çok ciddi değişiklikler, sosyal statü değişiklikleri ve bunların yarattığı psikolojik sorunlar da olabiliyor. Bu anlamda aslında belki bu kötü muamele üzerinden gene düşünecek olursak, benim çok sevdiğim bir Fransız araştırmacı ve klinisyen Muriel Montague işkenceden sonra var olma imkanları üzerine yapmış olduğu bir test çalışması da vardı. Aslında hedeflenenin gerçekten kişinin bireyin dünyada olma hali e, ...sarsılan şeyin bu olduğuna e, vurgu yapıyor ve aslında karşımızda dünyalar yaratabilecek e, bir özne varken... ...kişi kendi içine dönüyor, o kapanıyor, e, çevreye şekil ve anlam verme kapasitesi e, ciddi anlamda hasar görüyor... ...ilişkileri hasar görüyor, dil mesela bunun çok temel bir örneği aslında, kendini ifade e, yeteneği de anlamında... Burada gene aslında ufak bir alıntıyla belki Jean Améry'nin Suç ve Kefaret'in Ötesi'nde adlı eserinde. Kimin bir daha alabilir mi? Jean Améry'nin. Jean Améry. Suç ve Kefaret'in Ötesi'nde Cemal Ener'in çok güzel Türkçesiyle çevrilmiş. Şöyle bir söz var onu alıntılamak isterim aslında. Bir gerçekliğin mutlaklık talebinde bulunduğu her yerde söz ebedi uykuya dalar. Aslında bizim de tam merkezde e, psikolojik destek kısmında yapmayı hedeflediğimiz şey sanırım biraz bu. E, bir alan açmak söz için. E, bu yoğun, yıkıcı e, tecrübelerin, duyguların e, dile gelebilmesi için ve güven ilişkisi temelinde e, ele alınabilmesi için... ...ve süreç içinde adım adım yavaş yavaş e, kişilerle, onların dünyayla, kendileriyle, yakınlarıyla kuracakları bağları... ...destekleyebilmek için yeniden ve otonomi sürecinde e, e, eşlik edebilmek için. Bu anlamda tabii danışanların beklentisi ve neyle geldikleri her zaman belirleyici oluyor bizler için. E, Terapeutik çerçevenin e, nasıl kurulduğu, sabitliği, sağlamlığı çok belirleyici oluyor. E, bu dediğim gibi daha ziyade klinik psikologlarımızın yürüttüğü bir kanat... <gülüyor> ...bireysel psikoterapi çalışmaları üzerinden. Ee, ...bu şekilde söyleyebilirim. Ben de şey ki... ...sen de can da söyleyeceksin... ...ben bir tek şey söylemek istiyorum... Ee, ...yani bunların çoğu da bilinmiyor aslında... ...yani burada Hı -hı. şunu yapmakta Hı -hı. olduğumuz şey... ...yani medya zaten pek çok konuda... ...zayıf kalmış durumda... ...dünyada da öyle ama Türkiye'de... ...özellikle ciddi bir... ...medyanın bunalım içinde olduğunu mek Yerleşik medya ayrımı filan da ortadan kalktı artık. Yani hiç sıfır böyle bir konuyu bilen eden yok yani. Hı hı. Ee, bir bunu nasıl aşarız yani. Bir de açık gazete içinde böyle 20 dakikalık bir, bir konuşma yeterli olamaz herhalde. Bunu internet sitesine de yerleştireceğiz elbette. Ee, bir bu, Bunun açmanın yolları üzerinde konuşabiliriz. Bir de Kişisel bir merakım var. Bunca korkunçluk arasında nasıl böyle güler yüzlü <gülüyor> olmayı başarabiliyorsunuz? <gülüyor> Belki ilk sorudan başlayabiliriz. seni hani nasıl nasıl duyurmak, nasıl biraz daha konuşulabilir hale getirmek mümkün? Yani biz biraz biraz aslında gittiğimiz her yerde e, galiba dile getirmeye çalışıyoruz hmm. e, çoklukla e, gündeme getirmeye çalışıyoruz. E, hem e, elbette ki e, gizliliğe çok çok sadık kalarak e, hiç kimsenin kişisel bilgilerini ifşa etmeden, çünkü o bizim için çok çok kıymetli bir şey, çok önemli bir şey. E, her türlü hani kaydımızda ya da her türlü e, kişi, bize başvuran kişilere ilişkin herhangi bir bilgi paylaşımı yaparken de e, kimlik bilgileri zaten hiçbir şekilde e, ele alınmıyor, e, ifade edilmiyor. E, ama mümkün ...olduğu kadar bu hikayelerin... E, ...hikayeleri biraz daha... E paylaşma. Kendi raporlandırmalarımızı da bile aslında. Yani hani sadece sayı değil. Çünkü genelde bizim de literatüre baktığımızda karşılaştığımız şey bu oluyor biraz daha. Sayılar. İşte kaç göçmen var. Yüzde kaçının işte bilmem ne sorunu var. Yüzde kaçının hani ruh sağlığı anlamında bile baktığımızda işte yüzde kaçının depresyonu, yüzde kaçının travma sonrası, stres bozukluğu belirtileri gibi bilgilere erişiyoruz. Ama aslına bakarsanız hani içeriye yönelik, izlerin söylediği gibi hani çok ciddi, çok önemli, çok kıymetli hikayeler var ve asıl hani o hikayelere dokunduğumuzda galiba biraz daha e, hani nasıl bir sorun olduğunu daha anlayabiliyoruz, daha hissedebiliyoruz. Bu anlamda dediğim gibi hani her e, gittiğimiz alanda bunu ifade etmeye çalışıyoruz ama bunun yanı sıra bir de ek olarak bütün bu öğrendiklerimizi sürekli olarak e, ne denir hani bir e, bir çerçeveyle çalışıyoruz. E, çay şey yapmayı, kaydını tutmaya çalışıyoruz. Ee şöyle bir hedefimiz var gerçekleşebilirsek eğer e, en azından bir sene içerisinde mümkünse Hı. bir bilimsel bir e, üründe çıkarmak yayın, evet evet mi? akademik çok bir önemli. yayın çıkarmak ki bu buradaki deneyim buradaki bilgi Hı. sadece sayısal olarak değil yine bütün içeriğiyle birlikte ortaklaşsın hani herkesle de paylaşmış olalım çünkü biz sahada çalışırken de aslında onun zorluğunu da yaşıyoruz hani e, çok kıymetli deneyimler var ama belki çok paylaşılmıyor belki biraz hani sağ e, Hadi bir şey yapıyoruz ama sonra onu e, aktarmak zor bir şey olabiliyor. E, dolayısıyla o bilgi eksikliğini hissedebiliyoruz. Evet medyanın yanı sıra akademiyada berbat evet, durumda çünkü evet. yani bir de öyle bir sorunuz var. Tabii sınırlılıklarımızla kısıtlamalarımız da çok var. E, ben burada bırakayım. E, şey hani nasıl nasıl gülümsebiliyoruz <gülüyor> aslında belki iclay ifade etmek isteyebilir. Evet kesinlikle yani belki bir ufak ekleme Lütfen. bu bireysel hikayelerle ve söylemle ilgili olarak sanırım şeyi de önemsiyoruz biz hani kişiyi salt travmasına indirgememek. Hı hı. Çünkü o travmatik tecrübenin dışında gerçekten öncesinde bir hayat var, kişilerin ilişkileri var, güçlü yanları var, kendince geliştirdikleri başa çıkma biçimleri var. ...bunun kendi hikayesini bütünlüklü bir, bir yaklaşım içinde ele almak... ...ve onu da o şekilde aslında yansıtabilmek... ...o bireysel hikayelerde ya da başka kanallar aracılığıyla... ...bu da kıymetli geliyor bana. Aslında tam da bizim biraz sanırım güç aldığımız yerde böyle bir evet. şey oluyor. Yani o kişilerdeki... Um, ...o... ...başa çıkma kapasitesini, durumlarda ayakta kalabilme e, gücünü gördüğümüz Rol zaman... Rol modeli oluyorlar bir çeşit. E, yani çok o anlamda çok zor bir klinik olduğunu söyleyebiliriz. Ama bir yandan da tabii ki e, ve çaresizliği de paylaştığımızı söyleyebiliriz. Ama bir yandan da hani bu... Nasıl diyelim hani bir noktada gene de umudu yaşartmak e, hissini sanırım paylaşıyoruz o da bize güç veriyor bu anlamda ekipte sadece psikologlar değil e, tabi sosyal çalışmacı arkadaşlarımız e, medikal ekipten e, Nilay'ın bahsedeceği e, çalışmalar hep birlikte enterdisipliner bir yaklaşım içinde hı hı. çalışıyoruz. Yani bir anlamda aslında paylaşmış oluyoruz hani bütün bu hikayeleri hani yükü de belki o ağırlığı ve zorluğu da paylaşmış oluyoruz. Çok çok kısaca e, belki şey de söyleyebilirim. Aynı zamanda eee bizimle çalışan hani ekibimizdeki herkes hepimiz için e, şeyde hani psikolojik destek de Mutlaka konuştuğumuz bir şey, sadece konuştuğumuz değil uyguladığımız bir şey daha doğrusu dışarıdan aldığımız bir çok kıymetli bir psikolog arkadaşımızın ayda bir gelerek sağladığı bir destek hizmeti de var. Dolayısıyla hani ekipte de aslında yaşanan bu hani ağır hikayeler sonrasında bir takım zorlanmalar sonrasında onları da kendilerini ifade edebilecekleri bir alan sağlamaya çalışıyoruz yine. Evet ben şeyle alakalı, saha çalışmalarıyla alakalı bir soru sormak hı hı, istiyordum. Hı. Nasıl saha çalışmaları gerçekleştiriyorsunuz? Bu saha çalışmaları içerisinde nasıl bir ekip kuruluyor? Kamplarda mı yoksa İstanbul'da mı ve şehirlerin çeperlerinde olan çalışmalardan mı bahsediyoruz? Bu birinci sorum. İkinci sorum da size destek olmak isteyen ya da gönüllü olmak isteyen ya da bir şekilde uçuşun ucundan tutmak isteyen e, psikolojiyle alakalı olsun, rehberlikle alakalı olsun, pedagojiyle alakalı olsun insanlar, gönüllülerle bir ...bir şey, iletişim kanalı var mı? Hı hı. Bununla alakalı insanlar nasıl dahil olabilirler... ...bu projeye? Hı hı. Aha, evet, birinci soruyu aslında... ...ben yine <gülüyor> iclele devredebilirim... ...zannedersem... E, okay. saha çalışmaları ile ilgili olarak Aslında, saha çalışmaları özellikle göçmenlerle çalışmada çok um, temel bir yerde duruyor onlara. Çünkü yerinde ulaşabilmek çok önemli. Biliyoruz ki hizmetlere ulaşmada çok ciddi sıkıntılar var. Dolayısıyla e, bizlerin onlara gidiyor ve bir şekilde bu servisler, hizmetler hakkında onları bilgilendiriyor olması gerekiyor. E, bizim saha çalışmalarımız henüz aktif olarak başlamadı. Yakın zamanda başlayacak. O süreç biraz zaman aldı. E, ama şunu söyleyebiliriz. Biz tabii İstanbul'dayız ve merkez Bizimiz Fatih'te e, dolayısıyla bizim e, bu anlamda e, İstanbul dışında ya da kamplarda yaptığımız başka bir e, çalışma yok ama tabii ki sahadan biliyoruz ki e, işte e, kamplarda yapılan e, gerek hani. Farklı kurumların, devlet kurumlarının, Birleşmiş Milletler'in vesaire çalışmaları da olabiliyor kamplarda. Dışarıda da yani şehirlerde de pek çok STK'nın yerli yabancı bu anlamda kişilere hizmet ulaştırmakla ilgili çalışmaları olabiliyor. Bizim saha çalışmamız dediğim gibi biraz daha aslında bu kötü muameleyle ilgili göçmenlerin maruz kalabileceği kendi ülkelerinde ya da göç yolunda bu muamelelerle ilgili biraz farkındalık yaratmak hedefindeyiz ve bunun içinde biraz daha belki kapsayıcı, destekleyici çalışmalar, psikososyal destek aktiviteleri yapmak niyetindeyiz. Ama dediğim gibi bunlar büyük ölçüde grup çalışmaları üzerinden de şekillenecek şeyler fakat henüz... Hayata geçirmedik. Bir e, önemli bulduğumuz bir şey özellikle İstanbul sahasında göçmenlerin çok yaygın olarak e, farklı yerlerde bulunduğu durumlar düşünülürse tabii ki her yerde olmamız mümkün değil ve işte çalışanlarımızla birlikte hani kapasitemizde düşündüğümüzde bu anlamda hani Özgür mutlaka vurgulayacaktır. Diğer kurumlarla partnerliği ve işbirliğini çok önemsiyoruz çünkü hali hazırda onların farklı bölgelerde geliştirdikleri güven ilişkileri var. Gerçekten hani göçmenlere farklı gruplardan göçmenlere çünkü onu da söylemek de tabii önemli bir e, herkese, her göçmen grubuna açık bir projeyiz. E, bu bağlamda e, onlar üzerinden kişilerle temasa geçmek gibi bir durumumuz Hı -hı. ve stratejimiz olacak. Evet, süremiz de e, bitmek üzere Hı -hı. Nilay Etilere de bir söz verelim. O, o. Siz ne yapıyorsunuz Nilay Hanım? Evet ben de hızlıca anlatayım. Biz e, tıbbi e, hizmetlerden sorumluyum ben. E, küçük bir ekibimiz var. E, tabii bu kötü muamele ve işkence sonucunda bedensel hasarlar, ruhsal hasarlar olduğu kadar bedensel hasarlar söz konusu fiziksel. E, bir e, hani sistemi biraz hızlıca bahsedeyim. E, bir başvuru hekimimiz var. E, gelen başvuran kişiyi e, çok ayrıntılı bir şekilde muayene ediyor ve e, aynı zamanda da bu e, kötü muamele e, öyküsünü de alıyor. Sadece hekim bu öyküyü alıyor diye diyeyim ayrıntılı. Çünkü biz biraz önce Öznur'un söylediği gibi bu yeniden travmatizasyonu engellemek için kişiye tekrar tekrar başına ne geldi ne oldu diye sormuyoruz. Hmm. Bu ayrıntılı öyküyü alıyor muayenesini yapıyor ve ondan sonra biz kendi aramızda bir toplantı yapıyoruz ve acaba bir sağlık hizmeti ihtiyacı var mı diye Sağlık hizmeti ihtiyacı varsa uygun konsultanlarımız var. İşte nöroloji, üroloji, fizik tedavi gibi ya da diğer şeyler. işte bir takım hastanelere yönlendiriyoruz. Orada daha kolay işlerimiz yürüyor. Daha öncesinde yaptığımız bir çalışma sonrasında. Dolayısıyla biz kişiyi sevk etmiş oluyoruz. Ama bu sevk edip gönderip de hani tamam sen orada git işini hallet gibi değil. Kişi bizim... Vakamız Biz e, giderken e, Hekime bir açıklayıcı bir mektup Kapalı zarf içinde veriyoruz Yanında bir e, çevirmen arkadaşımız oluyor Mutlaka hmm. e, Ondan sonra orada Randevularını ayarlıyoruz de siz mi, Tabii olun. bizim Değil çevirmenlerimiz mi? var Ama Biraz önce yani. söylemeyi unuttuk e, Bir e, çevirmen de demiyoruz tam olarak aslında hani kültürel ara bulucu gibi kolaylaştırıcı gibi cultural medyator deniyor. Hani biraz bize onların hani kendi kültürlerinden olduğu için bize hastalık da son derece hani hastalık algısı, sağlık algısı da kültürel bir şey olduğu için bize o konularda da bilgi veriyorlar. Sadece çevirmenlik değil. Ee, dolayısıyla biz kişiyi bu şekilde sevk ediyoruz ve tekrardan bütün bilgilerini alıyoruz. Bu sırada herhangi bir işte tanı testleri gerekirse bunları projemiz kapsamında sağlıyoruz. Hekimimiz takip ediyor. İki tane hekimimiz var. Birisi dışarıdaki hastanelerdeki hizmeti düzenliyor ve onu takip ediyor. Diğeri de başvuru hekimimiz. Bir de fizyoterapistimiz var fizyoterapist arkadaşımız da sadece kas iskelesi sistemi hastalıkları değil aslında bir bütüncül olarak kişinin sağlığının geliştirilmesine yönelik olarak yani işte stres yönetimi ee, ...ya da e, hani gibi böyle farklı yöntemleri de kullanarak fizyoterapi eğitimi de verebiliyor. Çünkü bazı göçmenler e, çalışma koşullarından dolayı ki onu da biliyorsunuz... ...çok zor koşullar altında çok uzun süreler çalışıyorlar ve uzakta yaşıyorlar. O nedenle gelemeyebiliyorlar. O durumda bizim fizyoterapistimiz e, sağlık eğitimi yapıyor ve hani kendi yapması gereken egzersizleri... ...öğretiyor. Sonuçta biz kişiyi takip ediyoruz. Ama tabii bu... ...şöyle bir şey. Bu verdiğimiz... ...sağlık hizmeti, sağlık hizmeti demeyelim... ...hani bir sağlık hizmetlerini organize ediyoruz... ...onlar adına. Şöyle bir boyutu var. Bir... ...onların... ...sağlığını... ...beden sağlığını eski haline... ...mümkün olduğunca döndürmeye çalışmak bir. İkincisi aslında... ...bedensel yakınmalarının... ...önemli bir kısmı da... Psikosomatik hı, olabiliyor hı. ki hani biz psikosomatik hastalıkları acının bedenselleşmesi de deriz. Yani bir yerlerden onları da e, görüyoruz. Ve işte o noktada bizim bir bütüncül bir yaklaşımda bir ekip olarak çalışmamız çok önemli. Hı hı. Çünkü psikologlarımız e, vakaları takip ediyorlar. E, her hafta vakaları tartıştığımız e, multidisipliner toplantılarımızda her boyutuyla konuşuyoruz. E, diğer bir boyutu da hani bir gün umuyoruz ki savaş biterse... Ee, diye. Belki bu insanlar e, hani savaş mahkemeleri kurulacak ve diyecekler ki ben bunları yaşadım diye. Belki hani e, bazıları doğrudan diyor. Ben başka bir ülkeye gitmek için bana belge verin diyor. Dolayısıyla hani e, bu e, belgelendirme dediğimiz bir e, işimiz de var. Bu bizim için biraz daha geri planda. Biz öncelikle kişinin kendi sağlığını ve iyiliğini önceliyoruz. Tabi burada e, söyle, e, yani ...tahmin edebileceğiniz gibi aslında çok katmanlaşmış sorunlar var. Yani evet, göçmenlik şey yani. zemininde üstüne bir kötü muamele var ve üstüne çeşitli hassas durumlar olabiliyor. Mesela LGBT'yi göçmen ve kötü muamele Hı -hı. görmüş olanlar olabiliyor gibi. Dolayısıyla ben çok hani zamanı da iyi kullanmak adına... Şimdilik bunları söyleyeyim. Evet, yani galiba sonuna da geliyoruz. Ben bir tek şey eklemek istiyorum Nilan Çok teşekkürler. Yani bu şimdi bilebildiğimiz kadarıyla 65 milyon kadar göçmenin... ...2. Dünya Savaşı'ndan sonra görülmüş en büyük göçmen dalgasıyla... Hı. ...karşı karşıya olduğumuzu birleşmiş milletler belirtiyor. Hı. Fakat gözden kaçırılan yani biz özellikle kaygı, en çok kaygıyla izlediğimiz meselelerden biri bu iklim krizi, iklim Hı -hı. Bunun e, yeni raporlarda Hı. 250, önümüzdeki 30 sene içinde falan 250 hatta 300 milyon gibi Aklın hayalini alamayacağı bir rakama ulaşabileceği ve kaçacak gidecek yer bulamayacakları sorunu var. Bununla nasıl baş edineceğini başka bir seferde tekrar evet, evet. Konuşman, bir projeksiyon olarak konuşmamız ben lazım. Ben bir cümle bir şey ekleyeyim sadece bu meseleyle ilgili. Şimdi bu iklim krizi sonucunda insanların kitlesel göçlerine de aslında bir anlamda hazırlıklı olmamız gerekiyor. Ee, sadece insanların değil aslında bitkilerin bile göçü olduğunu biliyoruz Aynen aynen <gülüyor> ee, Ben son olarak da iletişim adreslerini sormak istiyorum Bu konuyla alakalı bilgi almak isteyen ya da başvurmak isteyen insanlar için bireyler Evet için. Ee, Yerimiz yani yerimizin nerede olduğunu söyleyebilirim Fatih'te Akşemsettin Mahallesi Karamuk Sokak no. 26'da. Ee, telefon numaralarımız da 0212 531 4028'den bize ulaşabilirler çok evet. teşekkür ederiz. Biz de çok teşekkür Nefes. ederiz. Sağ olun. Nefes bunlarda. Kötü muamele eden hayatta kalan göçmenlere yönelik rehabilitasyon merkezi. Öznur Acicbe, İclal, e, İncioğlu ve Nilay Etilere çok çok teşekkür ederiz. Yani gayet e, ufuk açıcı ve moral yapıcı olduğunu <gülüyor> da söylemeliyim. E, faaliyetlerinizin. Her zaman da bizim burada bir mikrofonunuz olduğunu düşünebilirsiniz. Çok teşekkürler Teşekkür sağ olun. Açık